Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrabbilalamin ve salatu ve selamu ala Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama بعد, fekala'l-müellifu yani nazım ve ikuniyenin metnin sahibi. Şiiriye zannediyor, evvelu ha s-sahihu, ve huwa mattasal isnadu, ve lam yeşüzza, ev yu'al, yeryihe an mu'tamedun fi dabtihi ve naklih diyor. Şimdi biz burayı uzun uzun ne yapacağız göreceğiz. Önce şunu söyleyelim. Ee, bunu özellikle söylememiz gerekir. Hem sana söyleyelim hem de bu dersi sosyal medyadan indirip daha sonra dinleyecek kişilere Hadis usulü ilmin, nahiv ilmine çok benzer. Hangi açıdan benzerlik? Hocam teşbih ee, teşbihin münasebetine sınırı yoktur fazla. Fıkhi ilmi öyle değildir. Fıkhi bir babla karşılaşırsın sınırı vardır ya üç görüş vardır ya dört görüş vardır orada. Tamam. Her alime göre bir görüş yoktur yani e, hicri ikinci asırdaki alimler bir şey demiş onunca öyle bir şey yok şafiler bir şey dediyse hepsi öyle demiştir arada tek tük çıkabilir şafilerden muhalefet eden onu da zaten metinde görürsün. Fıkıh ilmi öyle değildir. Tefsir ilmi ayetlerin iğrabında ve tefsirinde bazı ayetler hariç sınırı bellidir. i̇bn Abbas böyle demiştir. Bu kelimenin manası budur. Kıraat alimlerinden kimi böyle okumuş, kimi böyle okumuştur. Bitti. Sınırsız değildir yani. Ama nahi ilminde e, ne öğrenirsek öğrenelim, öğrendiklerimizin bir sınırı olmuyor değil mi? Bugün şimdi biraz önce ders okuyoruz, duymadığımız kelime görüyoruz değil mi? Yani... Kelime açısından değil, konu ve kaide olarak sınırsızdır. Hadis usul ilmin nahivden daha sınırsız ilim olarak. Sayı hadisi tarif edeceğiz. Tarifte ihtilaf var. Öyle ihtilaf var ki mezhepte yani şafiler böyle tarif etti, hanefiler böyle tarif etti diyemezsin. Mesela şöyle konular göreceğiz ileride. Ravinin ameli, hadisin sıhhatinde şart mıdır değil midir hanefilere göre. Hanefilerden şarttır diyen de olacak... Şart değildir diyen de olacak, gerçekten Hanefilerin görüşünün tespitini yapmaya çalışacağız. Yani bırak fıkıhta gibi, fıkıhtaki gibi Hanefiler böyle demiş, ha mesele böyleymiş demeyi bırak. Hanefiler kendi arasında ihtilaf edecekler. Bir grup işte cessas gibi ne bileyim bazıları böyle diyecek. İşte İbni Hümam gibi bazıları başka bir şey söyleyecek. Biz daha daha gerilere gidip bu görüşleri cem etmeye falan çalışacağız. Sayı hadisin tarifinde ihtilaf olduğu gibi Dab'larda da ihtilaf vardır. Yani Dab dediğimiz kayıtlarda muttasıl, muttasıl ne demek? Mesela Mürsel hadis muttasıl mıdır değil midir? Anladın değil mi? Ondan sonra şaz ne demek? Şaz ile kastedilen müferrit midir, muhalefet midir? Kimisi müferrit demiş, kimisi muhalefet demiş. Ondan sonra e, muttasıl da tek ravi yeter mi, iki ravi mi şart? Hepsi muhtelif fiktir. Hepsi nedir? Muhtelif fiktir. Peki ben bunu niye söyledim? Bunu şunun için söyledim. Ben şimdi sana sayatis anlatacağım. Başlayacağız işte. 3-4 dörtler, yani biraz dört beşler sürecek. Ben bunu anlattıktan sonra sen bir kitap okudun. Benim anlatmadığım şeyler var. Hoca eksik bırakmış deme. Tamam mı? okuduğun şeyler büyük bir ihtimalle hoca biliyordur da bir başka kitap okunacaktur onlardan. Şimdi. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Biz niye tek bunu okumayacağız? Mesela sayı hadisi enine boyuna sadece bu kitapta görsek mutlaka eksik bir şeyler kalacak. Bundan sonra okuyacağımız kitaplar sana ne gelecek biliyor musun? katr Neda'dan sonra Muni gibi gelecek. Niye? Her şey biliyorsun zaten orada. katr da zaten her şeyi öğrendin. Mesela Nuhbetül Fiker şerhi okurken sayı hadisle ilgili birçok şey senin şu an anlattığın ve bildiğin şeyler. Ama işte o sınırı aşan kısımları öğrenmek için Nuhbe okuyacağız. Bir şeyh-i okuyacağız. İşte İhtisar-ı e, Hadis okuyacağız. İşte Tedrib okuyacağız veya Takrib okuyacağız. Allah'ın değil mi? Yani bunları şey yapmak için okuyacağız. Sonuçta bir talebenin şahs hadisinin tarifinde e, Hakime Neşaburi ile İmam Şafii arasında bir de Ebu İsmail ile Halili olması lazım. Bu üç arasındaki ihtilafı hadis-i talebinin talebenin bilmesi lazım. Ama bu çok detay bir konu Nerede geçecek? İşte bir zannedersem şeyde geçecek. Iraki'nin elfiyesinde geçecek. Bu ayrım Iraki'nin elfiyesinde geçecek. Ama şimdi her şeyde benim burada sana anlatmamı bekleme. Tıpkı Tufu okurken müptedeva haberle ilgili çok detaylı bilgilere girmedik ama katunerada biraz daha detaylı bilgiye girdik. Bunu tekrar söylüyorum. İki şeyden dolayı söyledim. Bir, bundan sonra okuyacağımız kitaplarda ya hocam biz bunları niye okuyoruz? Bundan zaten çoğunu biliyoruz demeyeceksin bu bir ikincisi şimdi bunu okurken şunlar şunları anlatmadı hocam demeyeceksin tamam bunu özellikle söyleyelim bu bitti evet sayı hadisin tarifi kim yapmış ilk tarifi bu sayı hadisin tarifini İmam şafi el er risale de yapıyor tamam. 150-206 mı yaklaşık 1. asrın ortasında doğdu 2. asrın başında İmam şafi vefat ediyor ancak daha önce de sahih hadis ifadesi kullanılmış tarif edilmese de mesela İmam Malik diyor ki hadisin sahih ve sakimini ben biliyorum diyor. Bak sahih ve sakim ayrımına gitmiş böyle bir ayrım ee, İmam Malik döneminde de varmış Şafii'den öncedir. Demek ki 1. asırın başlarında veya e, pardon 1. asırın sonlarında 2. asırın başlarında sahih ve sakim ifadesi kullanılmış mesela Abdullah İbni Mübarek hadisin sahihini sakiminden ayrı sakim zayıfa diyorlar. Yani zayıf değil de kullanılmayacak hadise, hadisin sahini sakimden ayırmak için ne yapmak lazım, araştırma yapmak lazım diyor. Sayı mesela bir başka tabirini diyor ki 96 olması lazım doğumu şu an ismâhâtımla değil diyor ki sayı olan hadis gündüzün aydınlığı gibi aydınlıktır, sakim olan hadis gecenin karanlığı gibi karanlıktır ve ehlince böyle bilinir diyor. Demek ki sayı ve sakim tabirlerinin daha doğrusu hadisin sahih ve sayı olamayacağını biz e, İmam Şafii'den önce de bu ifadeler vardı. Peki niye böyle İmam Şafii gibi ete kemiğe büründürmediler? Niye İmam Şafii gibi bir tanım getirmediler? Çünkü malumdu. Mesela şimdi biz bir haber alacağımız hadis değil. Günlük bir olay aktarılacak bize dükkanda. Şu an iş yerimizde bazı olaylar oluyor. İşte şu seni ziyarete geldi diyor birisi. Biz burada had araştırmasına gidiyor muyuz? Gitmiyoruz. Tamam Ha. Haberin değerine göre, haberin değerine göre onu söyleyen kişiye dikkat ediyoruz. Gördüğünü olduğu gibi aktaran bir kimse ise sadece onun haberine itimat ediyoruz. E, tanıdığımız arkadaşımız çok abartılıysa, o bir şey söylediği zaman bir başkasından onu tahsiye etmeye çalışıyoruz. Ama bu yapmış olduğumuz fiillerin veya yapmış olduğumuz bu tahsihatın veya tahsihat sonucunda elde ettiğimiz haberi isimlendirmiyoruz biz şu an. İşte Hicri 1. asrın sonlarında, Tabi'in döneminde veya 1. asrın, 2. asrın başında bunlara ihtiyaç hissedilmemiş. Yani sahih tarifini yapmaya ihtiyaç hissedilmemiş. Niye? Nafi İbni Ömer'den olmuş. O da Resulullah'tan duymuş. Şimdi nasıl bir tarif getireceksin ki? Allah'ın değil mi? Bundan dolayı bir tarife edilmemiş. Daha sonra İmam Şafii gelmiş. Er bir muhalifi var Er -Risale'de. Gerçek birisi midir? Yoksa oradaki işte Mu'tezile, mutezile zaten yani Mu'tezile ile tartışıyor orada İmam Şafii. İşte o bana sordu diyor, bana bunu öğret dedi diyor. Ben de ona Haberi Vahid'i anlattım diyor. İşte Haberi Vahid diyor. Böyle bir tanım getirmiyor ama. Yaklaşık yarım sayfa yani 13 satır filan. O satırdan ortaya çıkan tanım budur işte. Tamam O satırdan ortaya çıkan tanım budur. Bunu da söyledik. Ön olarak böyle tarifte söylemem gereken şeyleri söyleyeyim de sonra metni kolayca okuruz. Ee, o tarifi bu mutlaka. Yani tarifi değil de orayı mutlaka oku. Burada anlatacaklarımız zaten oradadır yani orada şeydir. Mesela diyecek ki e, dapt sahibi demeyecek de diyecek ki eğer diyor bu hadisi nakleden ezberden naklediyorsa ezberlediğini iyi ezberleyen olması lazım. Kitaptan naklediyorsa kitabı iyi muhafaza etmesi lazım. Eğer bir şeyden lazım ediyorsa onu, ediyorsa onu görmesi lazım filan diyecek. Biz bunların tamamına dapt diyeceğiz. Dapt altında anlatacağız biz bunları. Anladın değil mi burayı da? Burayı da anladık. İmam Şafi Şimdi orada bir şey daha dikkatini çekeyim ben. Şimdi yani konumuzla ilgisi yok da ben hemen dipnot olarak bunu söyleyeyim ki yarın ileride lazım olacak. İmam Şafi devamında hadisindeki adalet tarifiyle şahit tarifinin aynı olmadığına dair bir şeyler yazıyor. Çoğu Risale okuyucusu ya bunu niye getirmiş İmam Şafi acaba şahit yani hadisin ravisi ...hadisin şahidi değildir diyor. Ve ravi ile şahidin uzun uzun farklarını anlatıyor. Bunu niye yapıyor biliyor musun? Bunu şunun için yapıyor. Mu'tezile ayetlerden delil getirerek... ...hadiste her tabakada en az iki ravi istiyor. Şahid iki olması lazım ya. 2 istiyor. İşte İmam-ı Şafii de orada ravi ile şahidin aynı manada olmadığını, rivayet ile şahadetin çok farklı olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Bizim bu konumuzla alakası yok bunun. Ama yarın Er Risale okursan kendi başına ben okutursam zaten orada anlatırım ben. Ama sen kendi başına okursan ee, İmam-ı Şafii bunu niye böyle demiş deme. Tamam çünkü ee, Şafii'ye çok aşırı saldırı var. Sünni düşüncenin ne kalabilmesi Şafii'yi yıkmakla mümkündür. Şafii yıktığın zaman bütün şeyler e, temel gider. Ondan dolayı sünni paradigmanın oluşumunda Şafii'nin rolü falan diye böyle hücum ve saldırı içerikli kitaplar vardır. 3 ile 7'nin 10 yaptığını öğretmeye çalışmış Kur'an Şafii'ye göre diye böyle dalga da geçerler. Halbuki Şafii'nin orada beyan anlattığını ne anlattığını anlamamışlardır. Hani diyor ya 3 e, tane ekleyin aşireten kamile böylece 10 olsun Tam orada bir ifadesi var. Böylece 3 ile 7'nin 10 olduğunu gösteriyor diyor. Bunlar da dalga geçiyorlar. Velhasıl kelam bir şey daha söyleyeyim burada. Günümüzde hadis münekkitleri yani Bukhari hadisini eleştiren eleştirebilir. Müslim hadisini eleştiren veya bizim sahih bildiğimiz bir hadise hayır bu hadis sahih değildir diyenlerin itiraz ettikleri nokta şudur. Sünni gelenek Şafi'den almış Şafi'nin dışındakine hiç bakmamış. Kesin doğru budur demiş ve Şafii'nin dışındakilere hiç bakılmamış. Gelin onlara da bakalım. Bak onlar da başka başka hadis sahati konusunda başka başka şeyler söylüyor. Niye onlara bakmıyoruz şeklinde eleştiriler getiriliyor. Biz onlara da bakacağız. Yani biz usulü hadiste hepsini işleyeceğiz. Yani. Hanefilere göre de bazı ayrımlara gideceğiz. Şafilere göre de, muteziliğe göre de ayrımları mutlaka anlatacağız. Ama yeri geldikçe hepsini bir derste bekleme benden tamam mı? hadis evvelûhâ es yani o hadislerin, ha nereye gidiyor orada? Ha. Bu kısımlar ilki nedir? Ve huve o bir ittasâ, muttasıl olacak. İsnâduhû. Birinci şart neymiş? İsnâdı? Muttasıl olacak bir iki. Valem yeşüz de ev de ikisi doğru yani şezze yani birinci bap'tan da gelebilir ikinci bap'tan şey ikinci bap'tan da gelebiliyor. tamam ama ben bir kitapta okudum diyor ki bazılar valem yüşüz de şeklinde okumuşlardır bu zayıftır diyor o kitapta evet iki şaz olmayacak ne olmayacak şaz olmayacak ev Ev burada vav manasında dedik. Ve yualli yani velem yualli. İlletli de olmayacak. Ne olmayacak? İlletli de olmayacak. Bunları uzun uzun anlatacağız. Hatta şaz ve illet kavramını biz sayı hadisin tarifinde anlatacağız. şaz ve illet bölümüne geçtiğimiz zaman orada özetleyeceğiz. Çünkü burada anlatılması gerekiyor. Kayıt getirmiş mevzulü anlatmamız lazım. İleride göreceğiz dediğimiz zaman sayı hadisin tarifini eksik bırakmış oluruz. Üç tane şart getir değil mi? يَرْوِيهَ da دَابِتٌ Adalet ve ra, e, dapt sahibi Raviler anmisliği Kendileri gibi adalet ve dapt sahibi Ravilerden naklettiler fi ف۪ي ve nakli Daptında ve naklinde Mu'temet Ravilerden ne yapıldı? Nakledilecek o. Demek ki sayı hadsin beş tane şartı varmış. Tabi bu kime göre? Cumhur ulemaya göre. Bu İmam Şafii'nin getirmiş olduğu şartlara göre. Ve bu o şartları işte ete bulundurup böyle bir tarif yapanlara göre. Ee, ama mesela e, muteziliğe göre bir şart vardır. Senette her bir ravi iki kişi olmak zorundadır. Tamam. İmam Bukhari'ye göre ravi şey talebe hocasını mutlaka görmüş olması lazım. Yani ravi ravi görmüş olması lazım. İmam Müslüm böyle bir şart getirmemiş sadece bu asır olmaları yeter demiş. Kimileri an sigasıyla olanı kabul ederken, sahih kabul ederken kimileri an sigasıyla olan. Çünkü açık değildir siga. Öyle değil mi? Yani an Muhammed İbni Sirin dedi. Muhammed İbni Sirin'den ne? Duydun mu? Duyulmuş mu? Anladın mı? Ha. Kimisi bunu hiç kabul etmezken, hiç kabul etmezken an an sigasıyla gelenleri kimisi ne yapmış? Kabul etmiş. Bundan dolayı biz şimdilik sayı hadisin tarifinde beş tane kayıt olduğunu görelim. Saya hadis beş şeyle kayıtlıdır diyelim biz. Biz şimdilik bunu söyleyelim. tamam? Ama kimler ne eklemişler, kimler ne çıkarmışlar biz onları da göreceğiz. Yani hadis soru dersini yapıyorsak bunları da mutlaka göreceğiz. Hanefilerin kayıtlar üzerine uzun uzun duracağız. Önümüzdeki derslerde hanefiler, yani tamamen bittikten sonra bir derleyip toparlama adını Hanefilerin kayıtlar üzerinde uzun uzun duracağız. Veya daha önceki derslerde söylemiştim ben bazı konuları özel işleyeceğiz. Derste değil de özel. Mesela şöyle bir konu işleyebiliriz. Hanefiler'e göre sayı hadisin kısımları ve cumhur ile farkları. Böyle bir başlık atarız. Sadece tek derste onu uzun uzun görürüz gibi. Tamam. Oldu mu? Evet. Muttasıl dedi müsnet veya mevsul de denmiştir. Oldu mu? Müsnet de denmiştir. Mevsul de denmiştir. Ancak müsnet müşterek bir kavramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnna denilene de müsnet denmiştir. Muttasıl'a da müsnet denmiştir. Bundan dolayı muttasıl demek daha sağlıklıdır. Mevsul de herkese öyledir. Müşterek bir kavramdır. Muttasıl'a da mevsul denilebilir. Ancak muttasıl demek çok daha yoğundur. Bu bir. İkincisi... Beş tane şart getirdik. Bir, ittasal isnaduhu. İsnadı muttasıl olacak. İttasale isnaduhu değil mi? İsnadı ne olacak? Muttasıl olacak. Ne demek? Haberi kime dayandıracaksa, ondan kim duymuşsa sana gelene kadar rivayeti aktaranların isimleri senette geçmesi lazım. Yani İsmail bu sözü söylemiş. Biz İsmail'den nakledeceğiz ya. ondan kim duymuş? Ahmet duymuş. Ahmet aktaracak. Ahmet'ten kim duydu? Zeyd. Zeyd aktaracak. Zeyd'den kim duydu? Amr. Amr aktaracak. Bunu Amr'dan da ben duydum. İşte buna muttasıl isnat denir. Ben desem ki Zeyd'den duydum. Isnat gitti. Munkat'ı oldu. Ben desem ki ilk duyan kimdi? İsmail miydi? İsmail. İsmail'den duydum. Isnat munkat'ı oldu. Senet munkat'ı oldu ve hadis zayıf oldu direkt. İşte ben desem ki direkt Zeyd. ilk baştaki Zeyd değil. İlk baştaki ah, kimdi? Ahmet, Ahmet miydi? Ha. Ben direkt Ahmet'ten duydum desem hadis ne oldu? Müslüman yok muallak oldu senedin tamamını hasbettim tamam mı? bunlar hep zayıftır kim kimden duyduysa o duyduğunu nakledecek bu bir, iki dikkat et Ahmet dedim, peygamber demedim demek ki Resulullah ister Resulullah'a isnat edilsin ister sahabeye isnad edilsin ister tabiine isnad edilsin Tamam. Önemli olan isnad edilene kadar senedin muttası olmasıdır. Ya işte tabiine isnat edilmiş ama peygambere isnat edilmemiş bu zayıf mı? Değil. Zaten haber tabiinden getiriliyor. Biz o sözü tabiinden Abdullah ibn Mübarek söyledi mi söylemedi mi bunu araştırıyoruz. Said ibn Müseyyip bu sözü söyledi mi söylemedi mi? Ya da sahabeden Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesut bunu söyledi mi söylemedi mi? Hatta bazen şöyle şey yaparsın. Bu Abdullah ibn Abbas'tan mevkuf veya merfu olarak da rivayet edilmiştir. Ya da Abdullah ibn Abbas şöyle demiştir zayıf bir senetle mevfu rivayet edilmiştir. Bu şu demek, bu söz Abdullah bin Mesud'un sözüdür. Ama zayıf bir senetle de peygamberin sözü olarak evet. nakledilmiştir şeklinde. Bunu da duyabilirsin. Evet. Ee, demek ki isnat ism, muttasıllık şartı neredeymiş? Senetleymiş. Oldu mu? Şaz ve illetli olmayacak bu senetle de olabilir, metinde de olabilir. Nerede olabilir? Yani şaz, hadis, Senetten dolayı şaz olabildiği gibi metinden dolayı da şaz olabilir. Hadis senedinden dolayı illetli, hastalıklı, tamam mı? ya e, gizli bir kusur ya da yaralayıcı bir kusur. Bu da ihtilaflıdır. Yani yaralayıcı kusur illet değildir demişler. Gizli kusura illet demişler. Göreceğiz yerinde. Demek ki bu metinde de olabilir, şeyde de olabilir, senette de olabilir. Ha. Şimdi dikkat. Adl ve dapt bu da senette ilgilidir. Bundan dolayı çok ince bir ayrıma gitmişlerdir alimler. Sahihul isnad dedikleri zaman, tamam mı? Hadisin bu senedi, bu şartları taşıyor ama metinde illet veya şaz durumu olabilir. Ben orayı daha incelemedim. Anladın değil mi? Yani hadisin isnadı sahihtir dendiği zaman sen şunu anlayacaksın mesela diyelim ki eee innamal a'malu binniyat hadisi Alim isnadı sahihtir dediği zaman şunu anlayacaksın. Bu hadisin isnadındaki adamlar bu hadis mutlasıl bir senetle rivayet edilmiş. Isnadında şaz bir durum yok. Isnatta senette illetli bir durum yok. Senetteki raviler adalet ve dapt sahibidir bunu anlayacaksın. Metin bu alim metin hakkında bir şey demedi. Hadisin metni hakkında bir şey demedi. Çünkü hadisin metninde şaz veya illet olabilir. Öyle rivayet var ki Süfyan bin Uyeyne'nin yedi tane talebesi rivayet etmiş, altı tanesi bir şekilde rivayet etmiş, yedi, sabah olayın sabah olduğunu aktarmış, yedincisi akşam vaktiydi demiş, örnek veriyor. Kendisinden daha e, şey ravilere muhalefet etmiş. Eğer hadis metin ve senet bakımından sayısı, hadisun sahihun denir. Veya sahih-ül hadis denir. Tamam mı? Evet. E ee, tabii sahih olmayan la yasihu, lem yasihha, ليس بالصحيح gibi ifadeler kullanılır. Bunları da e, söyledik. As-sahihu huwa matta salasanuhu bin nakli al-adli dabiti an mislihi min awwalihi ila muntahahu wa salima min shuzuzin wa illatin qadihatin. Burada kayıtlandı. Biz anlatacağız. Tamam mı? Ne dedi? Sayı hadis yani şiiri düz metne çevirdi. Muttasıl bir isnatla gelen adalet sahibi ravinin ve dabt sahibi ravinin tıpkı kendileri gibi adalet ve dabt sahibi kimselerden hadisin başından sonuna kadar yani Rivayetin, isnadın başından sonuna kadar isnad ettikleri. Yani bunu ilk söyleyen kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu kitabına alan kim? Bukhari. Bukhari kimden duyduysa, o kimden duyduysa, o kimden duyduysa, o duyduğu tabiini, o duyduğu sahabeyi sahabede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği zaman veya bu sahabeden rivayet ediliyorsa Bukhari'den sahabeye kadar bütün raviler adalet sahibi olacak. Dabd sahibi olacak, hepsi birbirinden e, duymuş olacak, yani hepsi birbirinden nakledecek, biri diğerinin naklettiğinden nakletmeyecek. Biri diğerinin naklettiğinden, işte sen bunu kimden duydun? İşte Ahmet abi duymuş, ben kimden duymuş? Mehmet de. Sen kimden duydun? Ben. Olmaz. Sen kimden duyduysan onu nakledeceksin. Buna ne deniyor? Hadis deniyor, şey say hadis deniyor. Artı bu sayı hadiste olmayacak. Ne olmayacak? Hadis şaz olmayacak. Şaz muhalefet midir? Yoksa infirat mıdır? Bunu anlatacağız. Yani sıka bir ravinin sıka ravi muhalefeti midir? Kimine göre böyledir? Tamam mı? Yoksa sıkar ravinin sıkar ravilerde râvi, sıka sıkar ravinin müferrit kalması mıdır? Ne kalması? Müferrit. Mesela bir alimin 10 tane talebesi var veya bir alimden 10 kişi rivayet ediyor. Bir bakıyorsun bir hadise, o hadisi 5 kişi o alimden rivayet Mesela diyelim ki Said bin i Müseyyeb. Bir hadisi Said bin i Müseyyeb rivayet ettiyse ondan kim duyacak? Tüm dünya duyacak değil ya. Görüşlü, tanışlı adamlardır bunu duyan. Tam böyle şey, senetler böyle çok girift değildir. Said bin i rivayet eden bin kişi yoktur anladın değil mi? Ondan rivayet edenlerin sayısı bennedir. 5-6 kişi rivayet etmiş. Bir başka hadise bakıyoruz Said i̇bn Müseyyep'ten aynı 3-5 kişi rivayet etmiş. Bir başka hadise bakıyoruz Said i̇bn Müseyyep'ten aynı kişiler rivayet ediyor. Elimize bir hadis geliyor Said i̇bn Müseyyep'ten sadece bir kişi rivayet ediyor. Şahıs buna mı denir? Yoksa muhalefete mi denir? Evet. Yani, sadece bir mi tabii tabii. tabii. Bir kişi. Yani, yok yok yok diğerleri, diğerleri hiç rivayet etmemiş. Bir bu rivayet etmiş. Evet. Tamam mı? İşte şey diyor ki mesela e, i̇bn Hacer diyor ki biz buna şahıs dersek diyor Buhar'da ve Müslüm'de birçok şaz hadisle karşılaşırız. Bunların bir tanesi tamam bir binniyattır diyor. Alkame'den birçok kişi bir kişi rivayet etmiş. Alkame'den rivayetinden birçok kimse vardır diyor. Bu, göreceğiz bunları inşallah tamam mı? Ha, şaz olmayacak ve illetin kadihatin. Yaralayıcı bir illet olmayacak. Şimdi illet Hastalık demektir. Bu hastalık yani hadis usulünde muallel hadis biz onu burada göreceğiz. Muallel hadis kısmında e, üst yani detaya girmeden geçeceğiz. tamam mı? Eğer malum bir kusur varsa bilinen bir kusur varsa bu kusur zaten sayı hadis şartlarına uymadığı için hadis direkt zayıf olur. Mesela Muhammed bin Hüseyin yerine Hüseyin bin Muhammed diye nakledilmişse. Bu zaten bilinen bir kusurdur. Tamam. Bu bilinen bir kusur olduğu için zayıf bu hadis zayıf bir hadistir. İşte yani e, ravi tedliste bulunmuş bu hadis müdellisidir. İşte e, metinde bilinen bir kusur varsa bu hadis muallel hadis değildir. Muallel hadis olabilmesi için hafi görünemeyen herkes tarafından bilinemeyen çoğu zaman ne olduğu da tam belli olamayan ama muhaddis okuduğu zaman orada bir hastalık olduğunu sezen. İşte böyle hastalıklara muallel hadis denir. tamam mı? Ve bu kadihyan yaralayan, hadisi ne yapan? Sıhhatini iptal eden. Ne gibi? Mesela e, Amr bin Hüceyim vardır. İki kişidir bu. Bundan iki tane vardır. İkisi de hadis rivayet eden kişidir. İkisi de basralıdır. İkisi de aynı dönem yaşamıştır. İkisi de aynı ravilerden rivayet etmiştir. Ama birisi e, sıka bir sıka değildir. Bir alim bunu sika raviden naklettiğini zannederek bunu tahsiye edebilir. İşte burada gizli bir kusur vardır. Ama o kusuru da büyük münekkitler ne yapmışları bulmuşlardır, tamam mı? Şunu söyleyelim: Hadisin sahih olması veya hasen olması veya zayıf olması iştehadi bir konudur. Nedir? İştehadi bir konudur. Burada şöyle bir itiraz gelir. Dener ki e, siz Hadislere vahiy diyorsunuz. E bu da iştihadi. E vahiy kimine göre sahip, kimine göre değil. Öyle değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim tevatürün nakledilmiştir değil mi? Tevatürlük nerede vardır? Lafsında, Manasında biz Kur'an-ı Kerim'in manasında iştihadi olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim'in manası iştihadi olmasına rağmen, tamam mı? Biz Kur'an-ı Kerim'in manasına göre amel ediyoruz. Onunla savaşıyoruz. Onunla kanimet alıyoruz, onunla dost ediniyoruz, onunla düşman ediniyoruz, onunla e, bütün hayatımızı belirliyoruz. Onunla öldürüyoruz, onunla diriltiyoruz. Diriltiyoruz derken manevi olarak tamam mı? Yani ölüyü diriltiyoruz manası değil, ha, işte hayat veriyoruz insanlara. E, buradaki lafız her ne kadar tevatür olsa da mana nedir? İçtihadidir. Hatta e, kıraatlar bile nedir? İçtihadi olarak Birçok kıraat çıkmıştır. İçtihadi demeyelim de yani birçok kıraata göre ayetler farklı mane olmaktadır. Sonuçta bir şeyin hadi olması onunla amel etmek için bir engel teşkil değildir. Burayı iyi anlatamam. Yani İslam mahkemelerinde dört şahidin şahitliğiyle zina edenlere ceza uyguluyoruz. Tamam rejime inkar edin fark etmez değnek kuruyoruz yüz değnek. Dört kişinin getirdiği haber kat'i haber midir? Değildir. Dört kişiden gelen haberle yapmış olduğumuz uygulama iştihat Evet iştihattır. Çünkü o dört kişiye ben itimat edeceğim. Benim yerime başka bir kadın gelse o itimat etmeyecek belki de. Adam gizli kusurlarını biliyor. Yalancılığını biliyor. Söz söylerken adam tevriye yapıyor, kina yapıyor. Kadının bir tanesi çok zeki birisi değil. Onun te attığı iftirada tevriyeyi çözemiyor. Öbürü çözüyor. Birine göre adam yüzde kurtulacak veya rejimden kurtulacak hayat göre. Diğerine göre ya rejim edilecek ya da sonuçta hayat iştahatın üzerine kurulmuş durumda. Neyin üzerine kurulmuş? İştahatın üzerine duruyor. Tamam. Birisi diyor ki yarın sana misafir gelecek şunlar. Yalan söylüyor olabilir değil mi? Olabilir ama biz ona itimat edip misafirin geleceğine hazırlık yapmamız bir iştahat değil midir? Bir iştahattır. Hazırlık yapıyoruz adam yalan söylese gelmiyor. Sonuçta hayat... Bu ihtilafların üzerine kuruludur. Sahih hadisin tarifinin işte olması ve buna göre bazı alimlerin bir hadisi tahsis etmesi, bazılarının tadif etmesi hiçbir şüpheye mahal bırakacak bir nokta değildir. Hayat bunun üzerine kuruludur. Din de bunun üzerine kuruludur. Evet. Fella yuhkamu li hadisin bi sihhati ma lam yastekmil hazihi bu beş şartı taşımadı, müddetçe, bu beş şart kamil olmadığı sürece biz bir hadise ne diyemeyiz? Ee, sayı hadis diyemeyiz. Nedir onlarda? da? et senedi, senedin muttasıl olması. Ve thubute adaleti adalet olması. Ve thubute al-dabdi, dabd sahip olacak. Ve selamet niye mansup okuyoruz? Şurut eden değil mi? Ve selamet-e hu Şahızdan ne olacak? Ee, salim olacak. Yani şahız olmayacak. Ve selametahu minel illetil kadihati. Ve onu yaralayıcı bir illet ne yapmayacak? Olmayacak diyor. Bu şekilde kaç şart getirdi? 5 tane şart getirdi. Müellif ve Velhamdülillah Rabbil Alem.